1422 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Veda Haccı yolculuğunda sahabelerine İslam'ın hükümlerini öğretmeleri. Evet, Cabir şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'de 9 sene kaldı ve bu müddet zarfında da hacca gitmedi. 10. sene Hazreti Peygamber'in hacca gideceği ilan edildi. Bunun üzerine Medine civarındaki Müslümanlar onunla birlikte hac yapmak için Medine'ye akın ettiler. Böylece Hazreti Peygamber zikâdenin 25. günü Medine'den yola çıktı. Biz de onunla birlikteydik. Zülhuleyfe denilen yere geldiğimizde Umeys kızı Esma, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i dünyaya getirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e haber göndererek, ben ne yapacağım? diye sordu. Hazreti Peygamber de ona, önce gusletsin, sonra da geniş bir elbise giyerek, lebbek, elahümme lebbek, şeklinde terbiye getirmek suretiyle haccını yerine getirsin, buyurdular. Devesi çöle ayak bastıklarında Hazreti Peygamber, lebbek, elahümme lebbek, lebbek, laşeri Lekele bek, inelhamde ve nimete leke ve imülke laşeriylek diyerek tehlil ve telbiye getirmeye başladılar. Müslümanlar da bu sözleri tekrarlıyordu. Bazıları ise zülmearik ve buna benzer kelimeler de ekliyor. Hazreti Peygamber ise bunlara ses çıkarmıyorlardı. Ben bu yolculuk sırasında Hazreti Peygamberin önünün gözün alabileceği yerlere kadar yaya ya da süvarilerle dolu olduğunu gördüm. Arkasında, sağında ve solunda da durum böyleydi. Kur'an-ı Kerim aramızda bulunan. Hazreti Peygamber'e iniyordu, onun tevilini en iyi Hazreti Peygamber bildiği için biz kendisine bakıyor ve o nasıl amel ediyorsa biz de aynı şekilde amel ediyorduk.